أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله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 Ben de size yaptığınız şeylere haber vereceğim. Ye bunayya innaha in tafmiqala habbatin min khardalin fatakun fi sahra fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil Allah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 o her şeyden haberdardır Ya bune ye aqin-i salate ve'mur bil ma'ruf ve'neh ani'l munkari ala ma min azm kıl iyiliği emret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 Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir. E lem terau enna Allah sahra lekum ma fi's semawati ve ma fi'l ardı ve esbagu aleykum ve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 Hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Ve İsa, onlara muttabegi olan Allah'ın söylediklerini söyledi. Belki de onlara muttabegi olan Allah'ın A ve loo kan al şeytan u yedeo hum ila azaab esagir. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendi zaman hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz siyah uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar uyuyacaklar?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 وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْ كَكُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ Ey Muhammed! Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunana hakkıyla bilir. Nümirtihum qalilan tum ila azabin Biz onları dünyada biraz geçindiririz sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.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 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkeb olsa,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 sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz, bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Elem tera enna Allah yulicul leyna fi'n-nahari ve yulicunha fi'l-leyli ve sahra'ş-şemsu vel-kamer <gülüyor>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 Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır. E lem tera ennel fulke teceri fi'l bahri bi'nimeti llahi liriyakum min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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُنْ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدِ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ Denizde...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 إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ قَدَمُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأيِ أَرْضٍ تَمُوتُ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 Elif Lam Mim Tenzilül Kitab la raybe fih min rabbil alamin Elif Lam Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilışı alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.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 الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ما لكم من دونه مولى من ولا شفيع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 Yüdebbirul <tü> emre minessemai ilal ardi ya'rucu ileyhi ya'rucu ileyhi Elfe senetim Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir. Zalike alimul gaybi ve İşte gaybı da görüleni de bilen çok güçlü ve çok merhametli olan odur. Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve O Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı. O Allah ki her şeyi güzel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 Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir uliyetevfakukum melkul mevti allazi vukkila thumma ila ey muhammed de ki size vekil kılınan Ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Velau tera izil mujrimun ene kesu ruusuhim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 sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim biz artık kesin olarak inandık derler Walau shi'na la'atini kullu nefsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amlan najan walakin haqqal qawlu eğer biz dileseydik herkese hidayetini verir doğru yola getirirdik Fakat benim tarafından andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاءِ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ Onlara, bugünümüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir. bi biha ve la Bizim ayetlerimize ancak onlar kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar. Tetecafajunubuhum <Sessizlik> anil Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine dua ederler, kendilerine verdiğiniz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Fala tâlemunefsûm ma min bima yamalun. Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak. Ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Hiç mümin olan, fasık olan gibi olur mu? Bunlar asla eşit olamazlar. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.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 وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ant olsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da taktıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ, مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. Ve lacad atayna Musa'l kitabe fe la takun fi miryetin min liqa'ihi ve cealnahu huda ve huda andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik sakın sen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 Şüphesiz ki bundan nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi? E welem yeru enna nasuqu'l ma ila'l ardil jurzu fenuhricu bihi zar'a fenuhricu bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum ve anfusuhum onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz? Hayvanları da kendileri de ondan diyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı? <gülüyor> Onlar eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar? ve Lahum Ey Muhammed, de ki, Fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.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 Bismillahirrahmanirrahim Ya eyühen Nebi takilla Allaha ve la tuti'il kâfirîn ve'l münafıkîn İnne Allaha kâne alîmen hakîmâ Ey peygamber Allah'tan kork Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. واتتبع ما يوحى إليك من ربك tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Vetevekkel ala Allah. Vekefe billahi vekil. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Ma ceale Allahu li recdin min talbeyni fi وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدَعِيَاءَكُمْ أَبَنَاءَكُمْ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 Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allahsa gerçeği söyler ve doğru yola iletir. وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ومواليكم.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 وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَّا أَن تَفْعَلُ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 Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. SENDEN NUH'TAN İbrahim'den. Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık. Liyaz ala sadiqin an Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kafirler için de acı bir azap hazırlamıştır.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 İdce ukum min tavkikum ve min asfala minkum ve ibzaqati'l-absar ve balagati'l-kulubul hanajer ve balagati'l-kulubul hanajer ve Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمَّ رَضُمَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaad diyorlardı. وَإِذْ قَالَ الطَّالِ طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة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 Allah, içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Ashi'ha tan aleikum fida ja al kufur aytum ya durun ileek tedur ayyunum kal ladi min al maut. كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler.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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا إني يأتي الأحزاب يودو لو أنهم باذون في الأعراب يسألون عن آباءكم يسألون عن آباءكم ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا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 Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı. Minel <gülüyor> mu'minine ricalun sadeku ma'ahedullaha aleyhi fe men kaba nehbe men kaba ve minhum men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 يَجَزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ Allah, doğru olanları, doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Veraddallahu'llezinekferu biğuyzihim lem yenalu hayra ve kafa Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar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 ve onlara topraklarını, yurtlarını, mallarını ve henüz ayak basmadıkları bir toprak verdi. Allah her şeye kadirdir. Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدَنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجُرًا عَظ۪يمًا Ey Peygamber! Hanımlarına de ki,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 Ey peygamberin hanımları içinizden kim açık bir günah işlerse onun azabı iki kat arttırılır bu Allah'a göre çok kolaydır.